Heysal'ın kat sahibi ve kürcan Dinle bu hikmeti ruhuna katman İrfan bağından derlenmiş güldür Gönüller açtıran hoş bir suttur Bir iş gözünde çok büyürse eğer Kibirle üstüne gelirse her nefer Karşısında durma, yorma kendini Yüz bir ondan, küçük değerini Kalbin huzuru, uzak durmaktadır müminin ömru Bırak ki işler Rabbin takdiriyle Aksin medrasında kendi seyriyle Bir gün kaparsa kapısın sana Sevgi umuduğundan görsen cefa Katı kalbe yalvarma şefkat için Ve ile vazgeç Budur senin seçimin Kapatsa kapasın sana sevgi umduğundan görsen cefa Katı kalbe yalvarma şefkat için ve kar ile vazgeç Budur senin seçimin sırtını dönenden kesmekle ilki Korur kerameti artırır bilgi Ulaşılmazı terk etmekte erdem Yücelik mertliktir bunu bil herden Vefalı dosta görsen değişim yandaki arkadaş olmuş sahasın dünkü yakınlığa Ah de vefasız ağlayıp hinleme kalma çaresiz Geçmişin üstünde durma hüzünle hatırasın yük o gönüle Unutmak ilaçtır yaralı ruha ile yüksel ki ulaşasın felaha Kim ki yolundan ayrılmayı seçti vedayı başka bir diyara göçtü Hasretle ardından bakıp dayanma gözyaşı dökme Pişmanlıkla anma kaderle yazmışsa yabek Her an her yerde diye sabrı cemil kuşan Düşme hiç yese. fakat bil ki Allah yolunu atsın Bu yüz çevirmeler herkese olmasın Rabbin hak sahiplerine ayırdı Sıla bir ahim faz kesilmez kaydı Akraba yakınlar hakkı ödensin Piyilik bağlılık devam etsin darlıkta da geniş bir Burada Rahman'ın rızası sevgi alın Fazsızlıklardan geçip de sabret, nefsin husuruna böylece vasıf